Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. İkinci yarım saatimize geçtik. Şimdi söz vermiş olduğumuz gibi Uçurma Doğru Lezzet Lokantası'nı konuşacağız. Saltıkalata'da geçtiğimiz haftalardan bu yana sadelenmekte olan bir dans tiyatrosu. Semih Fırıncıoğlu'nun yazıp yönettiğini söylemiştik daha önce. Oyuncular Nezaketer'den Sedef Gökçe, Mustafa Karadağ, Bihter Karaköse, Hazal Kızıl Toprak ve Suat Kayıt koyun olarak kayıtlı e, Salt Galata'nın web sitesinde ses teknisyeninde Cevdet Başaçık olduğunu söylememiz e, lazım. Zira bizim sizlere şimdi dinleyeceğimiz mülakata epey bir ses eşlik ediyor olacak. E, Semih Fırıncıoğlu'yla beraber çalışan Cevdet Başaçık'ı da bunun için e, anmış olalım. Yanı sıra Serda Çalm'e da çok teşekkür ederiz. Sesleri bizlere ulaştırdığı için. Evet, şimdi bakalım uçurma doğru lezzet lokantasında neler olmakta? Evet, aslında başlamak istediğim şey, ufak bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Kontrol ettim. En son 2012 yılında e, radyoda buluşmuşuz. Sizin... Kar olmuş mu? Hı. Olmuş hakikaten. Bana da daha yakın <gülüyor> bir geliyordu. Cage'in 100. doğum yıl dönümüydü. Doğru, değil? doğru. doğru. sizin e, seçme yazılarının yayınlandığı döneme denk geliyor. <gülüyor> e, arada gidip geldiniz galiba Türkiye. Boğaziçi evet, Üniversitesi'nde. Evet, oldukça sık geldim. Evet.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 bize bir iş yap dedi. Çok eskiden tanışıyoruz onunla. Benim Amerika'daki işlerimi falan da çok iyi bilen biri. Binayı dolaş. Gözüne kestirdiğim bir yer varsa söyle dedi. Ben de binayı dolaştım. Birden bu salona tesadüf ettim. Çok tuhaf bir salon burası. Yani şimdi orada oturuyoruz. Anlatması biraz zor. Eee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 3-4 ayda bir gelmem gerekiyordu ailevi nedenlerden. Um, ben daha önceleri geldiğimde mimar Sinan Üniversitesi'nin modern dans bölümünde hı hı. E, kısa seminerler yapıyordum. Oradan tanıdığım bir takım öğrenciler vardı, e, dansçı bunlar. Hı hı. Onlarla e, bağlantı kurdum. Onlarsa birkaç kişiyi. E, yani toplam bir 12 çocukla falan konuştum diyebilirim çocuk diyorum çünkü hepsi 30 yaşın altında yani benden 30-35 yaş küçük bunlar ee, onlar içinden bir 16 kişi seçtim Altı kişi. Ee, dördü dansçı kullanılan kişilerin ikisi performans tiyatro kökenli hı hı. Ee, öyle yani evet, bu dansçılar ve işte oyuncular farklı kombinasyonlarla oyun boyunca gözüküyorlar toplandıkları.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 yazıyorum biliyorsun işte Cage kitabıyla uğraştım bir buçuk yıl falan. Evet. Ee, yani boş durmuyorum ama de canlı performans işini uzun zamandır yapmıyordum. Evet. Ee, kafamda birikmiş bir sürü fikir vardı. Aşağı yukarı bir on aydır bu işi düşünüyordum ben kafamda. Hı hı. Ee, ve sekans oluşturmaya çalışıyordum.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 ve yeah, ala da soruları. Ekmekle ilgili sorunuz var. İsrail'le aden metabolizması mı olacak? Sonuçmada. Lütfen efendim de bu konuşalım. Hakan Bey, bu sene çok çok nasıldır? Yani, tüm bunların kendisine görev edilen, sorumluluk edilen, elini taşın altına koyduğunca saldırıya siyasine basıyor Onları Onlar bizi seçilmiş. <gülüyor> Gidip sanda oy verdiğimiz insanlar için sonra da üzülmeyelim. Öyle bir günler olsun. Seçtiğiniz e, kişiler, kişi bizi yanatmasın. Tamam, bakın. Sabahtan değil, süresi de, de, e, de, de, de, e, de, Bak şunu söyleyeyim. Şimdi e, bu birazcık Türkiye'nin farkı olabilir diğer yerlerden. Burada hesaplaşma kelime, lafı çok kullanılır. E, yani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 hiç durmadan izliyorsun. Bak, e, şunu söylemek istiyorum. Ya bu bu bu oyunda ben buna cesaret edeyim dedim. Mı? Evet. Bunu bir deneyelim. Ne olacak? Bir, ikincisi e, ucuzuna kaçmayayım istedim. Ben minimalizm döneminde yetişmiş bir adam bir yerde, New York'ta. Hı hı. Minimalizm e, çok önemli, çok etkili bir akımdı. E,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 Şimdi özgürlükle yeni bir şeyler yapmak gerekiyor. Evet. Ee, bu Bühner alıntısıyla biraz söylediğiniz şey mi sanki acaba? Nasıl? Yani oyunun içindeki büyükler alıntısı buna mı tekabül ediyor? Edebilir valla. O benim hayatımda karşılaştığım en, en e, ulvi metinlerden biridir. E, metin olarak şey gibi az önce mesela rol yapılması, karakter canlandırılması, hı hı. tema,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 izler gibi izliyorlar. Sanki hafif bir detektif e, ya da kriminal bir olaymış falan gibi. Zaten o mekan da onu yaratıyor. Evet. E, yani evet, başardık izleme, onu. Izleme. O benim için müthiş bir şey yani tatmin konusu. E, de hani belli yani sekanslar e, yani tek tek şimdi hepsini tabii ki düşünemiyorum. E, hı hı. Öyle bir hafıza hareketi mümkün değil ama nasıl söyleyeyim? Mesela bir arabesk ve oyunun içindeki arabesk ve onun bu sahneleme içerisindeki konumlandılışı aslında arabeske bir tür yeni mana e, yüklendiği anlamına geliyor. Ha arabesk bizim nasıl diyeyim toplumsal olarak zihnimizde belliğimizde repertuarımızda bir takım klişelere denk gelirken burada aslında eee caizse yerel ya da işte milli denebilecek hı hı. E, konuların bir nevi işte re evaluasyonu gerçekleşiyor. Hı hı. E, hı hı gibi geliyor. Yani şey e, emin de değilim hangi metinlerin tam karşılık geldiğinden de sanırım Robespierre. Robespierre'den aldığım yani çok kabaca yaptığım bir derleme var oyunun sonunda evet. Evet yani o metnin bugün buradaki sahnenin içinde bizim zihniyetimizde uyandırdığı çağrışımlar hakikaten çok kuvvetli. Yani bir nevi aslında siz bu oyunu e, metinleri de şey yaparken kolejine ya da işte e, asamblejine yaparken Sanki hep buradaki izleyiciyi hep akılda tutmuş ve Türkiye'nin akılda tutmuş gibi, gibisiniz Tabii aslında. tabii tabii. Yani. yani ama yani ben burada doğup büyümüş bir insanım yani. Ve de New York'ta oturmak demek yani Amerika'da oturmak demek değil. Çok e, her kültürle bağlantıda ama tabii. bu arada Türk kültürüyle de bağlantını kaybetmiyorsun hiçbir zaman. Artı ben Doğu Anadolu'dan gelme bir adamım. Yani eee e,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 Şimdi niye bir insan bir insana böyle bir şey der? Yani ayıptır. <gülüyor> Anlatabiliyor <muyum? gülüyor> En hafif Fakat Türk müziğine bakarsan yani %30'u, hepsi tabi erkekler tarafından evet. yazılmış bunların. %30'u 40'ı sızlanmak üzerine terk edilmişlik falan. Geriye kalan %30-40'ı da e, kendisine yüz vermediği için e, kadına hakaret eden evet. güfteler yani bunlar. Ve en tuhafı da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 Kimse anlamaz, dinlemez. Çünkü herkes sözlere dikkat etmeden evet, Türk mi? müziği dinlemeye alışmış burada. Mesela yani. Bir tür eşlik müziği, hayatımızın eşitlik müziği gibi. Belki de o yüzden. Hı? Evet. Hayatımızın eşlik müziği, yemek yerken evet, ya ha ha ha Yemekle çıkıyor. evet, yani, yani burada koy yemek kokuları geliyor, soğan kavruluyor falan. Evet, yani Hal, ki bir tür derin bir mana var. Bu arada o sizin ortaya koyduğunuz, birleştirdiğiniz haliyle o parçalar arda, arda benim içinler arabesk şeyini, kanılını açmıştı mesela. Arabesk diyorsun sen. Evet. Ya arabeste var da bu benim ben daha da Kalesine gittim işin. Evet, evet. Yani o hani yani. arabeskin nereden çıktığına dair soru cevapları. Tabi tabi Ne kadar sıkıcı, değil mi? Hep önce gömlek giyer, önce gömlek, ardından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 Ama parçaların ikisi de aynı şeyi yapıyor. Her şeyin bir de kopyesi şartmış gibi. Bütünüyle çok acıklı bir durum. Şimdi çok az kaldı. 23 ve 24 Ekim'de performanslar var. Evet, evet. Sonra tekrar İstanbul'da... Zaten burada sahnelenecek sahnelerse başka bir olasılık şimdilik yoktur diyor. Evet saygılar. çünkü mekana çok özel bir olay. Bilmiyorum, konuşuluyor. Hı hı. Tekrar bunun burada bırakılmaması gerekiyor gibi şeyler var. Festivali çok uyar diyorlar fakat festivalin bir kuralı varmış. Ee, festivalde açılmış oyunu festivalde gösteriyor, göstermiyorlar. Ne, on, nedir onun anlamı bilmiyorum ama yani böyle bir, bir prensip varmış. Ee, yani bilmiyorum ne olacağını kesinlikle evet, bilmiyorum. Ben en azından aldığım tüyo, tüyo uyarınca şeyi söyleyeyim. Cuma cumartesi var zaten gösteri. Rezervasyon alınmıyor ama hava yağmurlu. İstanbulların yağmura verdiği refleks malumdur. Gelmeyenler olacaktır. En azından Olabilir, evet. şans denemek gerekiyor. Bir de şu paçacı hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Tabii tabii. Paçacı ben e, Tartus'ta, onun onun da, Tartus'ta büyüdüm. Orada eee Löp Löp diye bir lokal kahraman vardı. Yani şey herkesin sürekli küfür ettirmek için kızdırdığı bir adamdı. Suratı asık ama şeydi yani bilge hmm. e, şehrin şeyi gibi birazcık soytarısını diyeyim nedir yani bir usulü bir adamdı yani. E, yani e, e, çok iyi hatırlamıyorum ama bir, çok küçük felaket salaş üç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 the yle beraber uçurma doğru lezzet lokantasını konuştuk geçtiğimiz iki hafta içerisinde Safgarın üçüncü katında sahnelenmiş olan oyunu görmek için son günümüz var Cuma ve Cumartesi günleri ama önden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Evet açık delge devam edecek.